Haud billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi l-Rahman l-Rahim. Al-hamdu lillahi l-ladhi صل على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد. رب شرحي صدري ويسلِي أمري وحلل عقدة من لساني يفكه كولي. رب كدأتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. رب زدني علما وفهما الحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyüha el nasu İn kuntum fi raybim minal ba'ti Fe inna khalaknakum min turabin Thumme min nutfe Thumme min nutfetin Thumme min alakatin Thumme min mudugatin muhallekatin Ve gayri muhallekatin Line beyine lekum İlâ âkhirihi sadakallahu Ve kâle rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ حُفَاتًا عُرَاتًا غُرْلًا اِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ صَدَكَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا كَالْ اَوْ كَمَا كَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Pek kıymetli cemaat-i müslimin ihvani din Teala'ya imandan sonra hayatı tanzim edip bir düzene koyma, insanların huzurunu temin etme, ahirete, imana bağlıdır. Yaptıkları işin hesabını vereceğine inanmayan bir insan, yaşantısı da düzgün olmaz, hayatı da düzgün olmaz. İnsan ahirete iman ettiği zaman düzene girer, huzurlu olur ve mutlu bir hayat sürer. İnsanın düzenli olması, huzurlu olması demek toplumun huzurlu olması demektir. Bütün toplumun yaşadığımız şu memleketin huzurlu olması demektir. Toplum huzurlu olursa her iş yoluna girer. Bütün sıkıntılar bertaraf edilir. Bugün içinde bulunduğumuz, bizi üzen, çocuklarımızı sıkıntıya sevk eden, aile hayatımızı perişan eden her türlü plansız ve programsız hareketlerin hiçbirisi olmaz. Bu neye bağlıdır bu? Bu öldükten sonra yeriden dirileceğimize iman etmeye bağlıdır. Burada yaptıklarımızdan, söylediklerimizden, hareket ve tavırlarımızdan ahirette suale, sorguya, çekilmemize inanmaya bağlıdır Müslümanlar. Allah-u Azimuşşan Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Esmübillah bismillah. Ve ma tekunu fi şe'nin ve ma tetlu minhu min Kur'an. Sizden herhangi biriniz hiçbir durumda olmaz ki veya Kur'an'dan herhangi bir ayet okumazsınız ki ve la ta'malun min veya herhangi bir fiiliyat içinde bulunmazsınız ki illa kunna aleykum şuhuden Mutlaka biz o yaptığınız hareketten içinde bulunduğunuz durumdan haberdarız. Biliriz bu durumu diyor Allah-u Azimuş. Yani bizim üzerimizde bizi gözetleyen bir güç var Müslümanlar bizim hareket ve tavırlarımızı daima gözetleyen bir güç var. İşte buna inandığımız zaman rahat ederiz, mutlu ve huzurlu oluruz. Yani bütün davranışlar, bütün hareketler, kerim olan melekler tarafından tespit ediliyor. Küçüklüğümüzden beri bize öğretilir değil mi? meleklere imandan bahsederken hocalarımız melekler küçük melekler var büyük melekler var görev bakımından dört büyük melek onun dışındaki meleklerden görevli olanlarından bir kısmı da bizim sağ ve solumuzda bulunan yaptıklarımızı ve söylediklerimizi tespit eden melekler vardır diye bize öğrettiler hocalarımız sağımızda ve solumuzda melekler var yazıcı kerim melekler bunlar Kur'an-ı Kerim'de bildiriliyor kiramen <gülüyor> katibi yazıcı kerim melekler ya'lemune ma tef'alun ne yapıyorsanız hepsini biliyorlar kayıt altına alıyorlar ve yazıyorlar. İşte bu melekler tarafından daima hareketlerimiz tespit ediliyor Müslümanlar. Büyük küçük, gizli açık ne yaparsak mutlaka tespit edilip büyük hesap gününde önümüze koyulacaktır. Şimdi buna inanan bu ruh ve şuur içinde olan, böyle bir hayat yaşayan bir insanın yaşamış olduğu hayatı dost doğru ve mükemmel bir hayat olur. Bu ruh ve şuur içinde yaşayan toplum, huzur içinde yaşayan bir toplum olur. Yine bu ruh ve şuur içindeki aile ocağı cennet bahçelerinden bir bahçe olur. Evet, beşerin, yaratılmışların, çılgınlıklarını bir tarafa bırakabilmesinin tek yolu vardır. O da öldükten sonra dirilmeye iman etmektir. Şimdi toplumda yaşayan insanları teker teker ele alalım. Evvela çocuklarımız, yavrularımız... Çocuklar o minicik gönülleriyle, o kuştan daha nazik minicik gönülleriyle küçüklüklerinde yaşadıklarından çok etkilenirler. Çok sevdikleri, çok bağlandıkları bir insanın kendilerinden ayrılması, ölüp gitmesi. Hele bir de bu anne ya da babası olduğunu düşünün. Küçük yaştayken bir çocuk annesini babasını kaybettiğini düşünün, çok büyük etki eder onda. Çok büyük yaralar açar gönlünde o çocuğun, o yavrunun. Çünkü o büyük gibi o derdini, o tasasını unutmak için kendisini kandıracak yollara, oyunlara, eğlencelere kendini veremez. Hep gözünün önündedir o. Şöyle bir düşünürseniz, Belki birçoğumuzun çocukluğunda böyle hayatımızda yaşadığımız bir acının izleri vardır. İşte çocuğun bu onulmaz yaralar açacak olan izini, bu sıkıntısını giderebilmenin tek yolu öldükten sonraki hayata çocuğu inandırmak ve onu anlatmaktır. Nasıl olacak? ''Evladım, yavrucuğum, o çok sevdiğin deden var ya, o güler yüzlü, o temiz kalpli, o senden ilgilenen, seni seven, seni kucağına alan, seni parka götüren o deden, şimdi cennette yavrucuğum, cennette, yeniden inşallah cennette buluşacaksınız, eskisi gibi yine seni sevecek.'' Gine sana sevgisini verecek, yine elinden tutacak, seni gezdirecek diyerek, ölümden sonraki hayatı ona hem anlatıp, hem de o acısını dindirmek bu şekilde mümkün oluyor. Bu şekilde mümkündür. Gelelim gençlere. Evet gençler, sıhhatın, sağlığın, Heyecanın dorukta olduğu bir çağ, gençlik çağı. Bu gençlik çağında gençlerimizi bekleyen o kadar büyük felaketler vardır ki bunu saymakla bitiremeyiz. Sokakta, pusuda bekleyen, ağzını açmış, pusuda bekleyen bir sürü kötü insan. Televizyon ekranlarından yine öyle, gazete sütunlarında öyle, arkadaş çevresinde öyle, insanı pusuya düşürecek ve onun dünya ve ahiretini perişan edecek o kadar pusular vardır ki, o kadar sıkıntılar vardır ki gençliğin karşısında. Gençlerin buna kapılıp gitmesi an meselesidir Müslümanlar. Çünkü insanın hoşuna gider, nepsinin hoşuna giden, kendisine çok güzel, çok şaşalı görüntüler veren bir hayattır bu. Gençlikte zaten kan kıpır kıpır oynuyor, yerinde duramıyor. Daima böyle bir hareket içinde vurdu, kırdı, kavga, dövüş, bağırma, koşma, gelme, gitme hareketlerine meyyal, meyilli olan gençlerin yine durdurulabilmesi, düzenli bir hayat sürülebilmesi, o gençlik hayatının zehir olmamasının yolu ve tek çıkar yolu öldükten sonra dirilmeye iman etmektir. Uyuşturucunun pençesindedir, fuhşun pençesindedir. İnim inim inlemektedir. Birçoğumuzun evlatları sıkıntı içerisinde. Anne babalar çocuklarından şikayetçi. Anne babalar çocukları konusunda şikayet içinde, sıkıntı içinde. Söz geçiremiyor anne baba çocuğuna. Hareketlerini, tavırlarını kontrol edemiyor çocuğunun. O genç istediği gibi yaşamanın, hürriyetine kavuşmayı arzulayan bir genç o manada o seviyede ne büyük dinliyor ne anne baba dinliyor ve yapacağı işler ileride öyle büyük sıkıntılar olacak ki kendisinde onulmaz yaralar açacaktır geriye dönüş de olmayacaktır peki bu gençliği nasıl kontrol altına almalı Öldükten sonra yeni bir hayatın başlayacağını gençlere anlatmakla olur ancak. O yeni hayatta burada yaptıklarımızın karşılığını göreceğiz. Es-Selîbillah فَمَنْ يَعْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا yara. Kim zerre kadar dahi olsa, hayır işlemişse, iyilik yapmışsa karşılığını görecektir. Ve men ya'mal miskale zarratin şerran yara. Kim de zerre kadar dahi olsa kötülük yapmışsa onun karşılığını görecektir. Bunu anlatabildik mi? Bu imanı gençliğimize verebildik mi? O gençlerimizin çılgınlığının önünü almak ancak bununla mümkündür. İhtiyarlar her geçen gün saat dakika ölüme yaklaştığını hisseden mezarın ağzını sonuna kadar açmış bir ejderha gibi kendilerini beklediği ihtiyallar bir ömür boyu yaşamış hayattan tad almış lezzet almış zevk almış o ana kadar hayatını düzenli bir şekilde sürdürmüş. Artık öyle bir zamana, seviyeye gelmiş ki ayak tutmaz, göz görmez, kulak işitmez, bel bükülmüş vaziyette. İstese de artık bazı şeyler yapamıyor, engel oluyor ihtiyarlığı, hastalığı ona. Ve etrafına bakıyor etrafındaki o arkadaşları, o yaşıtları o dostları, ahbapları hepsi gün be gün teker teker ahiret yolcusu oluyorlar. Her birerleri yavaş yavaş kabire, ebedi hayatın giriş kapısı olan kabristana defnediliyor geliyor. Arkadaşlarının ölümü haberi her defasında onu biraz daha çökertiyor biraz daha karamsallığa sürüklüyor böyle bir ihtiyarın ruh haletini düşünün bir an evvel ölsem de bu her gün beni ızdırapla çeve çepe çevre kuşatan bu ölüm korkusundan bir an evvel kurtulsam düşüncesinde eğer o ihtiyarda öldükten sonra yeni bir hayatın başlangıcına iman yoksa o ihtiyar soluğu intihar etmekte ve bir an evvel kurtulmakta alacaktır. Nitekim inançsız toplumlarda bu böyledir Müslümanlar. İhtiyarlık büyük bir eziyettir. Büyük bir işkencedir ihtiyarlar için. Eğer iman yoksa gönüllerde iman yoksa çok büyük bir işkence olur. Geçmiş günlerini hatırlar. Onlarla ovunmaya, avunmaya çalışırken, bir yandan da gittiği yolun farkındadır. Yol nereye doğru gidiyor farkındadır? Bunun ızdırabıyla ne ağızda tat kalır, ne içinde heves kalır. İşte böyle ihtiyarları, yeniden o sıkıntılarından kurtaracak, kendilerini hayata bağlayacak. Yapmış oldukları işlerin güzelliğini o insana gösterebilecek tek çare ahirete imandır Müslümanlar. Ahirete iman ediyorsa bu dünyada Allah'ın takdir ettiği kadar yaşayıp nihayetinde ölümünde bir yokluk olmadığını bildiği için ne güzel. Ben Allah'a kavuşacağım ben sevdiklerime kavuşacağım ben cennete kavuşacağım ben Allah'ın rahmetine kavuşacağım düşüncesiyle ölümden de korkmaz tereddüt etmez ama öldükten sonra dirilmeye ahirete iman eden bir kişi için bu geçerli ve her günü ızdırap içinde olmaz nihayet büyük ulema evliyaullah ölümü sevgiliye kavuşmak sevdiklerine kavuşmak olarak görmüşlerdir. Ve ölüme gönüllerini açmışlar, bağırlarını açmışlar, seve seve gitmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyala ahiret hayatı arasında ölümle dünyada yaşam arasında tercih etmesi istendiğinde Allah'ın sevgisine mazhar olan bir insan düşünün peygamber en büyük insan en kıymetli insan olan peygamber Allahu u Şana ve sevdiklerine kavuşmak için Allahümmer Rafikal A'la demiş ve ölümü tercih etmiştir müslümanlar niçin sevgiliye kavuşmak var onun için işte ihtiyarların Allah'a hak ve ahirete imanı tam kamil olan ihtiyarların ölümden korkması, ihtiyarlığın sıkıntısını çekmesi mümkün değildir. Her gün ve her dakika sevgiliye bir adım daha yaklaşmanın bilincinde hayattanı idame ettirirler. Ahirete iman ne güzel bir nimet. Hastalar kurtulmanın Çarenin bittiği yerde artık ölümle yüz yüze gelen hastalar, ızdırap içinde kıvranan, sıkıntı çeken, acılar içinde inim inim inleyen hastalarında ahirete imanla yüzlerinin gülmesi o sıkıntılarının giderilmesi mümkündür Müslümanlar. Ahiret hayatına iman eden bir hasta düşünecektir ki bu sıkıntılarımın karşılığını Rabbim cennette bana verecektir. Evet burada sıkıntı çekiyorum, burada ızdırap içindeyim, burada inim inim inliyorum ama sabredersem eğer karşılığını cennette günahlarıma kefaret ve derecelerimin yükselmesi olarak alacağım düşüncesinde olacaktır. Onun için hastalık da bir insan için ve keder olmaktan çıkacaktır. Ahirete iman ya mazlumlar ya hakları elinden alınanlar ya güçsüz kuvvetsiz olduğu için zalimler tarafından ezilenler hollalanlar mazlum durumda olan insanlarda eğer ahirete imanım, inancı var ise o mazlumun da yaşadığı sıkıntı onun gözünde hiçbir şey görünmeyecektir. Çünkü bilecektir ki zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var. Allah'a dayanacak, Allah'a güvenecek ve Allahu u azimuş Şanın mazlumun hakkından er ya da geç geleceğinin bilincinde, şuurunda olacaktır. Peki ya ben, ya zulüm gören, ya inim inim inleyen, hollanan eziyet edilen o, hürriyeti elinden alınan ben eğer sabredersem ben de Allah katında derecem yükselecektir ve günahlarım silinecektir düşüncesinde olan Müslüman ahirete imanla olur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ittaki da'vetel mazlum mazlumun bedduasından sakın aman ha mazlumun bedduasını sakın alma çünkü onunla mazlumla Allah'ın arasında hiçbir perde yoktur mazlumla Allah arasında hiçbir perde yoktur onun için mazlumun bedduasından sakın diyor bunu bilen mazlum zulüm altında inim inim inleyen haksızlığa uğrayan mazlum da bir teselli Ne Neyle? Ahirete iman ile. Çünkü öyle bir güne doğru gidiyoruz ki Müslümanlar boynuzsuz koç, boynuzlu koçtan hakkını alacağı bir gün var önümüzde. Hesaplar hassas terazilerle tespit edildiği, tartıldığı bir gün var önümüzde. Buna inanan insan hangi durumda, ne durumda olursa olsun teselli bulacaktır ve rahatlayacaktır. Kıymetli Müslümanlar toparlamak gerekirse ferdin, ailenin, toplumun ve topyekün bütün insanlığın hakiki refaha, saadete, mutluluğa erişmesinin tek yolu vardır. O da büyük küçük bütün amellerin hesabının görüleceği bir ahiret yurduna imandır. Böyle rahat edilir, böyle huzura kavuşulur. Cemaat-i Müslümin Kıyametin vuku bulacağı konusunda hiç kimsenin tereddüdü yoktur. İnanan inanmayan herkes kabul eder bunu. Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler, diğer dinden olanlar, dinsiz olanlar, araştırın bakın hepsinin kafasında bir haşir, bir kıyamet inancı vardır. Hepsinde vardır. Yani gün gelecek, bu dünya nasıl hiç yoktan bu kainat yaratıldı, var edildi, oluştu. Nasıl oluştuysa şekilleri inanç şekillerine göre, inanç sistemlerine göre değişir. İman edenler derler ki Allah vaziyumuz sen. Kun ol dedi feyakun oldu. Efendim, evrim teorisine inananlar başka türlü düşünür. Başka dinden başka inançtan olan insanlar başka türlü düşünür ama nihayetinde bu kainatın sonradan var olduğu inancı olduğu gibi gün gelecek bir gün bu dünya bu kainat alt üst olacak düzenler bozulacak tamamen dünya ve üzerindekiler yok olup gidecektir buna inanmayan kimse yok. allah azim Azimüşşan Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatıyor. Estaizu billah. يَوْمَ نَطْوِ السَّمَاءَ كَطَيِّ lil لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَعْنَا أَوَّلَا خَلْقٍ نُعِيدُ وَعْدَنَ عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاِلِينَ O gün, o gün göğü kitabı dürer gibi düreceğiz diyor. Toplayacağız. İlk yaratmaya nasıl başladıysak, nasıl ilk defa yarattıysak bu kainatı yine öyle çevirip yok edeceğiz yaratan kimdir Allah'u azımışan yok etmeye de kadirdir yok edeceğiz diyor Allah Celle Celalhu ve bu üzerimize bir sözdür bir borçtur diyor Vaden aleyna Yani biz bunu kendimize bir vazife olarak vadettik ve bunu yapacağız diyor Allahu azimüşşan. <gülüyor> İnne kunna fa'ilin. Ve bunu da yapmaya muktediriz diyor Allah Celle Celaluhu. Evet cemaati Müslüman. Başka bir ayet-i kerime bile Esmebillah. Evelem yaral enallahi allazi halak as-semawati vel ve lem ya'y bi halqihi ala an Bala ala kulli şey'in kadir. <gülüyor> gökleri ve yeri yaratan Bunları yaratmaktan da yorulmayan Allah'ın ölüleri de diriltmeye kadir olduğunu görmüyorlar mı? Bu kainatı yaratan Allah-u buna kadir oldu ve bunu yaparken de zorlanmadı. Yeniden ölüleri diriltmeye mi kadir olmayacak, gücü yetmeyecek he? Bela innehu ala kulli şeyin kadir. <gülüyor> ''Evet, o her şeye kadirdir.'' diyor Allah-u Buradan da belli ki Allah-u öldükten sonra yeniden bu insanları, bu canlıları diriltmeye ve onları hesaba çekmeye, dünyada yaptıklarına karşılık ahirette mükafatlandırmaya veya cezalandırmaya gücü yeter, buna kadirdir. Hiç de zorlanmaz bunda. Buna imanımız var. Buna inanıyoruz. Ne mutlu ki ahirete imanımız var. Ahirete imanı olan bir insanın hiçbir şekilde tasası olmaz ki. Sıkıntı da olsa başına gelse, felaketler de olsa tasası olmaz. Ahirete iman var. İnanç var. Allahu u Azimuşşan'dan geldik. Yine Allah'a döndürüleceğiz. Allah'a döneceğiz ve o günde burada yaptıklarımız bizim başımıza gelen felaketlerden dolayı mükafatlandıracağız. İmanı inancı olan bir insanın hiçbir şeyden sıkıntısı, tasası olmaz Müslümanlar. Rabbim bu iman üzere daim eylesin bizleri. Ve bu imandan ayırmasın bizleri inşallah. Çoluk çocuklarımıza, yavrularımıza, gençliğe, genç yeni nesile de bu imanı, anlatabilmeyi, gönüllerine sokabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Onların gönüllerinde de bu imanı karal kılsın inşallah. Cemaat-i bir duyuru var. Sonra ta hatim tuvasını yapıp bitireceğiz. Merkez Camii Kur'an kursunda senelerdir hafızlık yapılıyor. Bu senede Merkez Camii Kur'an kursuna talebe alınacak hafızlık için ayrıyeten açıktan lisede okuyan talebeler de Merkez Camii Kur'an kursuna kabul edilecek yani hafızlığın unutulmaya yüz tuttuğu Kur'an-ı Kerim'in gönüllerden silinmesi için ellerinden gelen her türlü filan ve programların icraata koyularak yapıldığı şu zamanda bu hafızlık müessesesinin devam ettirilmesi için oralara gönderelim cemaat-i müslüm. En kıymetli iştir bu. Dikkat edelim, devam edelim. Rabbim bizleri Kur'an-ı Kerim'in nuruyla nurlandırsın inşallah. Sübhane Rabbiyel Aleyhile Aleyhile Vahhab Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu Vesselamu Ala Resulina Muhammedin ve Ala Alihi ve Ashabihi Ecmain ya Erhemen Rahimin, Ya Rahimin, Ya Rahimin Yapmış olduğumuz ibadat-ı taat tergah -ı, uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi Bizleri senin yolundan, Habibinin sünnetinden ayırma ya Rabbi Bizleri evlatlarımızı ve bütün Müslümanları Sana iman eden, senin dinine sahip çıkan Müslümanlardan eyle ya Rabbi Cümlemizi bu iman ve ikrar ile sana kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi Okunan hatm şerifleri dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Onlardan elde edilen sevab evvelen ve billâd peygamber efendimizin aziz, mübarek ruhlarına hediyeledik ve eyle ya Rabbi. Peygamber efendimizin ehli beytine, tahiratına, eshâb-i güzînine, tâbi'in tebe-i ruhlarına da hediyeledik ve asıl ya Rabbi. Burada bulunan amin diyen cemaatimizin geçmişlerinin ruhlarına da hediyeledik ve eyle ya Rabbi. Ketim sahiplerinin de geçmişlerini bu hediyelerden haberdar eyle ya Rabbi. Makamlarını ve makamlarımızı cennet eyle ya Rabbi. Sapmaktan, sapıtmaktan, yoldan çıkmaktan, şeytanın nefsinin esiri olmaktan muhafaza eyle ya Rabbi. Çalışanların işlerine, kazançlarına bereket ihsan eyle ya Rabbi. Hastalara şifa nasip eyle ya Rabbi. Borçlu olanlara da bir an evvel helalinden ödemek nasip eyle ya Rabbi. Filistin'deki, Çeçenistan'daki, Irak'taki mazlum Müslümanları sen bir an evvel o zulümlerden kurtar Ya Rabbi. Ya Rabbi zalimlerin hakkından sen gel Ya Rabbi. İslam'ın ortadan kalkması için her türlü yola başvuran bu zalimlerin hakkından sen gel Ya Rabbi. Onlara fırsat verme Ya Rabbi. İçinde bulunduğumuz Recep ayını, önümüzdeki Şaban ve Ramazan ayının Gün ve gecelerini hakiki bir şekilde değerlendirmeyi bizlere nasib eyle ya Rabbi. Amin bi hurmeti seyyidil murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Cemaati Müslümin yarın Miraç kandili malum. Miraç kandilini biz de değerlendireceğiz inşallah. Geceyi dolu dolu geçirmeye gayret edeceğiz. Onun için yası namazından sonra burada sohbet olacak. Sizleri yaslı namazına davet ediyoruz. Yaslı namazından sonraki sohbete davet ediyoruz. Etrafımızdakilere de duyuralım inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.